Interstellar yayıncılığın ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri modern sabahların ikinci selbest interstellar ve international yayınlı çünkü bizi yurt dışından yurt dışından olması da elçiliklerden dinleyenler vardı radyodayken acaba podcastleri dinliyor biliyorlar mı? Evet sorularla başladık ben Ege Kayacan, Oknay Temirci ve Fahir Ünç. hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz. Efendim iyi kalpli insanlar sizler de hoş geldiniz. Oktay Bey bir sorum olacak Buyurun Fahir Bey. Interstellar yayınımız Olalı baya bir zaman oldu ilk Interstellar yayınımız yapalı Hiç ama bu kadarlık süre zarfında hiç dinleyicilerimizi Özlediniz mi teşekkür ederim Şöyle çok kısa bir cevap vereceğim Buna çok özledim Çok özledim dinleyicilerimizle Zaman zaman Karşılaşıyoruz yüz yüze geliyoruz gerek Gaga'da gerek çeşitli marketlerde gerek e, doğalgaz kuyruklarında ben niye giriyorum doğalgaz kuyruğuna onu da bilmiyorum ama e, Oktay Bey'in apartmanının e, merkez, merkez sistem, merkez sistem, sistem olduğunu, olduğunu herhalde bir herkes kez daha O bir hobi olarak biz değerlendirdik. Bir hobi olarak dinleyicilerle buluşma mekanı olarak seçtiğim yerler buralar. Oralarda da belirttiğim gibi ama şöyle bir e, ayrıca bir mutluluğum var Fahir. E, onlar da bizi çok özlemiş. Vallahi... en azından benim görüştüklerim bana öyle dedi. Yani, Biz de çok özledik yani şimdi Oktay ayrı Ege ayrı ben ayrı Hepsinin hastasıyız hepsini ayrı ayrı Yani şöyle söyleyeyim Hani derler ya burnumda tutuyor diye öyle Yaz öyle. mevsimi olmasına rağmen Hakikaten burnumda buram buram Dinleyici tutuyor Böyle mis kokular şeklinde Onları özlüyoruz seviyoruz. Ege, hastasıyız. yani yaz tatili yaptık Dostlarımızla görüştük sohbetlerde falan. görüştük O ben uyuz, O kadar Fazla e, yaşadım ki bu hissi. Böyle bir şey konuşuluyor. Aman be bunlarla konuşacağımı. Ben bunu yayında mikrofon başında konuşsaydım daha güzel olurdu falan gibi. O hisse kapalıdır. Kimseye de şey yapamıyorsun yani. Bir şey de Keşke diyemiyorsun. Keşke senin yerinde karşımda bir mikrofon olsaydı be adam. Diyemezsin kimseni kaldıramaz yani. Bizden konuyu. mi bahsediyorsun ne yoksa başka insanlardan yani mı? Yani valla sizle de konuşurken keşke bu sohbeti 3 tane mikrofonla yapsaydık da bir işe yarasaydı. Boş boş konuşuyoruz şimdi. Halbuki mikrofon başında boş boş konuştuğumuzda bunun adına yayıncılık diyoruz. Biraz toparladı galiba değil mi? Fahit evet gayet yani. güzel, güzel toparladı. Helal yani. Bunca zaman sonra mikrofon bulmuşuz 3 tane zor şartlarla buluştunuz zor, şartlarla, zor evet. şartlarda hakikaten kat aylardır e, mikrofonlarımız e, biliyorsunuz kiralamıştık kiralık mikrofon diye hoş bir program var senin projem var evet, evet var. o projem de var e, ve biraz kirlenmiş biraz pas tutmuş mikrofonlarımıza bunca zaman sonra geri döndük Hayırlı uğurlu kavuştu. olsun diyorum. Çok özlemişiz hakikaten iyi kalpli insanlar e, Hem sizlere konuşmayı hem de mikrofonlarımızı Çok özlemişiz Birbirimizi özledik mi onu bilmiyorum Çünkü galiba bu son yaz geçen yazlardan daha fazla görüştük biz Evet hmm. yolculuk yaptık Beraber uçaklara binildi, binildi Uçaklardan binildi, inildi <gülüyor> Tekrar uçaklara binildi Metrolara Arabalan bindik, yolculuklar beraber. yapıldı Değil mi hatta metrobüsle bile Bir takım yolculuklar yapıldı Bunlar da lütfen kayıtlara geçsin Evet bir e, uçak yolculuğunda yaşanan bir hadiseyle başlayalım isterseniz. Buyurun başlayalım. Nasıl bir uçak yolculuğu? Çünkü pek çok uçak yolculuğu yapıldığı için hangisi olduğunu istiyor. Fahir insan... iki yudumda istediği domates suyunu içmesi i̇ç ve bizim göz göze gelmemiz Ege değil mi? Onu Fahir e, birkaç kez bize dostça sohbetlerimizde domates suyunu neden içtiğini açıklamaya çalıştı. Ben e, nasıl içtiğini, nasıl aklına geldiğini değil neden içtiğini... Bir kez daha sormak istiyorum. Ama neydi? Sabah ne? on buçuk uçağı olduğunu da hatırlatarak bir kez soralım. Ya, şu şey söylüyorsunuz. Kalite uçuşta güzel kahvaltı geldi. Sizler kahve içerken ben domates suyu içtim. Ee, ve Ekonomide gittiğimizi de ben ayrıca söylemek istiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, şimdi Şöyle bir şey var. Ee, benim gibi hayatının büyük kısmını uçuşlarda geçiren... E, bir rakam vermek gerekirse... yani Rakam olabilir, i̇ki, iki say sayı, sayı olabilir... <gülüyor> Ee, hayatımın büyük ki kısmını uçuşlarda geçiriyorum. Ee, dolayısıyla da uçuşlar benim için ah, önemli ve uçuşların en önemli şeylerinden bir tanesi de domates suyu takdir edersiniz. Biz ki. zaten uçak kalktığı anda sen şöyle dedin kendimi evimde hissediyorum. Bu senin çok uçuş yapmanla ilgili bir şey. evet. evet. Ya bu biraz şey. Bunu açıklayabilirim. Aslında dinleyicilerin göz önünde de açıklayabilirim. Ben ilk defa seni domates suyu içerken gördüm. Ben de Allah bir insan ilk defa domates suyu içişime giriyorum içerken. şurada. Evet. Ee, dükkanda ben hiç görmedim dükkanda. Mesela domates suyu içen müşterilerimiz var dükkanda. O şans, dolaba kadar dolu. Bütün dolaplar domates suyu dolu. Hani Vladimir'i içerken evet. bile görmedim seni. Bak domates suyunu. Bir kere neye şaşırıyorsunuz? Mevsimi. Hani ben kış sezonunda içiyor olsa kutu domates ki, suyu içtim Fairsan uçakta. E tamam kutu domates suyu iç. Yani için. öyle hazır taze si varsa organi organik, organik vardı da ben içmedim mi? İsterseniz bir çılgınlık yapalım. Bugün yayınımızı da Gaga'da gerçekleştiriyoruz. Birer domates suyu içelim mi? Benim mideme zarar verir. Valla şeyim... ben her zaman her şekilde hazırım. Domates sen suyu sen deyince, de uzun benim... zamandır çünkü yerdesin. Evet. Akan sular durur özledim o günleri anmak adına. Birer domates suyu içelim. Ya bunun sebebini açıklayabilirim gayet gönül rahatlığıyla. Siz de ikna mı olursunuz yoksa linç girişiminiz daha da başarıya mı ulaşır onu da bilmiyorum. Kendi kendimi ele veren adam olmak da istemiyorum. Buyurun Fahir Bey, siz açıklamanız bundan aylar önce benim bir uçuşum daha vardı. Pek çok uçuşum var tabii ki. Bunlardan bir tanesinde eee Bizniz uçtuğum bir dönemden bahsetmek istiyorum. Ee, Hepimizin bildiği, hatta dinleyicilerimizin de bildiği bir O dönem, zaman yayındaydık. Yani. Evet, o zaman yayındaydık. Uzun o, uzun, bizim uzun uçuşum sırasında, yurt dışı uçuşuydu takdir edersiniz ki. Ee, fakat e, beni etkileyen kısmı yurt içi kısmıydı. <gülüyor> Onu söylemek istiyorum. Ankara'dan İstanbul'a uçarken yine bizniz olarak, e, biz biznizde üç kişiydik. Ben, <gülüyor> Nazlıcan <gülüyor> ve adını bilmediğim bir beyefendi. Hı hı. Business'ta mıydınız falan? Business'te. Bu cümlede söylemediğiniz. Evet, Business'taydık. Ondan sonra o yani biz geldik, oturduk. Böyle bir havalı durum var. Çünkü Business'ta pek çok yer var. Sadece üçümüz otur Yani iki kişi oturuyoruz, bir üçüncü beyefendi geldi. Neden? Çünkü önceden rezervasyon yaptırır çünkü. Öyle mi? Ya beyefendi hakikaten beni e, ne yalan söyleyeyim etkiledi. Ha ne anlamda etkiledi? Gerek kılığı, kıyafeti, gerek konumu, gerek duruşu, hayatı bakışı gerçekten özenilecek imrenilecek bir beyefendiydi yani sadece senin nezdinde böyle diyor yoksa mesela çok personel çok yani. kabin, kabin görevlileri falan da tabii canım, kabin kişi görevlileri en popüler adam mıydı ismen tanıyorlar öyle söylüyor o kadar, cross check evet kabin diyeceğimiz bir adam doğru, aynen, aynen öyle bir adamdı ve hatta şöyle oldu hani uçuş sırasında e, koltuklar dik pozisyonda olması gerekiyor ya beyefendi gider gelmez böyle bir biraz hafif yatırmıştı sonra bir tanesi geldi Biraz sizi e, kaldırmak zorundayım diye şöyle kaldırdı falan. Bizinizde de daha da ayrı bir nezaket. normalde daha çok de nazik. değil mi oradaki koltuklar? Hayır, tabii ki daha çok yatıyor. Nazikler ama bizinizde biraz daha nazikler. Katmerli bir naziklik var. Tamam. Beyefendi böyle kaldırdı falan. Biraz biraz suratı büyüldü. Yani Sen bizim, bizinizde yüz büyüme kardeşim. var mı diğer derseniz bizinizde de yüz büyümesi oluyor. Tamam. Ondan sonra... Ee, kabin amiri bir süre sonra geldi arkadaşımız yeni kusura bakmayın yani biz hani kalkışta biliyorsunuz şöyle bir, bir bin bir türlü özür dileyerek öyle bir He. havalı duruşu var. Yani kabin bagajından tut beyefendinin kılığı kıyafetiyle hakikaten inanılmaz bir adamdı. Sen şey diye ayağa kalkıp bağırsaydın ya kabin crew cross check bu değil. Sizin hmm. birlikte olmanız lazım. Ne demek arkadaşını ispiyonlaman ne demek falan İsp diye. İspiyonlamadı onu biraz daha işte tölere etmeye çalıştı. Hani bir eğer bir şey varsa e, bir. Tamam, ne derler okay. bir can sıkıntısı bir şey o varsa diye. Sonra işte bu yine bir sabah uçuşu olduğu için kahvaltı dönemi geldi. Var sabahları uçmayı tercih ediyorsun. E, genelde sabahları uçmayı severim. Yani güne öyle başlamak benim için vazgeçilmez. Ama öyle bu söyleyeyim. anlattığın business değil mi? Business. Onu söylersen aralar. Sonra ara. beyefendi ben de merak ettim yani ne yapıyor ne ediyor diye. Bir kere adam kahvaltı istemedi. Vay. Yani, yani adam yani diyor öyle... ki öyle tokum ki uçakta. Ve ki biznesin kahvaltısı da ayrı. ayrı menemen menemen mi istedi sonra? Yok. Ben kahvaltı hayır. istemiyorum. İlk bir tane şey menemen. istemedi. Sonra şey istedi. Bana bir domates suyu dedi. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bir domates suyu hiç bu kadar güzellikte ve naiflikte istenmemişti. Bir de ayrı mı geliyor artık şey mi geliyor. Ben de hakikaten sizin yaptığınız gibi. Bugüne kadar herkesin de yaptığı gibi. Çay, kahve falan. Yani sabahları neymiş. Sıradan insan. Sıradan hakikaten bir şekilde Ölümlüler. davranıyordum. Adam o domates suyu böyle şey içerisinde geldi. Sanki nasıl diyeyim bir hayat kaynağı bir hakikaten kutsal kadehte, kutsal kutsal kadehte. kadehte bir yaşam enerjisiyle beraber geldi. Adam onu içtiğinde adam zaten HD kalitesindeydi süper HD kalitesine geçti. İnanamaklar al al oldu mu? Yani inanılmaz böyle o kadar şeydi ki o kadar çözünürlüğü yüksekti ki. Adam, anladım onu evet. Galiba onun biraz etkisiyle beraber ben de kahvaltıda açıkçası Uçuşunda 6 uyuş. ay sonra uçağa binince aklına varsa, Ama o uçuşta içmedim. O uçuşta içemedim. Orada çünkü şey olur diye. Özendiğin yani, belli, belli olur, belli olur <gülüyor> diye. içerse özendiği belli olur ama 6 ay sonraki bir Ayrıca uçak yolculuğunda içerse olmaz diye Bize ben daha, yani düşünmüş. bize mi hava atmaya çalışıyor orada? Size, size size hava desem, yoksa şey de, hava atma değil de bize bir dünya görüşü vermem örnek olarak? Bir <gülüyor> de bir şey daha okumuştum işte bu bizim yayında olduğumuz dönemlerde. Ee, bir haber çıkmıştı. Uçaklarda domates suyunun tadı o yükseklikle beraber galiba daha da bir lezzetleniyor. Daha da bir şey oluyor. yani Özellikle dom domates suyu. Domates suyu içişi oranı artıyor. Normalde mesela bin kişiden hiçbiri içmezken eee <gülüyor> <gülüyor> Oranları Uçaktı. veriyorum. Uçağı olduğu zaman, mevzu bahisi olduğu bir zaman. Bir kişi kişiden yani bir kişi içiyor. Yani istatistik bilimini de yalancı durumuna düşünmemek Düşünmek, için. Düşünmemek adına evet, şey yaptım, bir görev anladım. bilinciyle anladım. içtim. Sen en son ne zaman domates bana. suyu? Sırf domates suyu. Sırf domates suyunu en son Tunus'ta dükkanda içmiştim. Domates suyu. Evet. Bir de şey de söyledim. Onda bir arkadaşım içmişti gelen. Kalanını mı içmişti? içmişti. Ha, ben de bir tane içtim. Ya o Bir şey söyleyeceğim. Biz salça ekmekle büyüyen bir nesil olarak. Doğru domates suyu da acık onun sulandırılmış hali. Üstelik Aaaa. içine biraz da tuzla karabiber godun mudu? Hayır, ya bir, sana... bir telefon etseniz aşağıya ya. Ne, ne yapıyorsun yapıyorsun ya? Domates suyu. Ne atacağım, domates suyu mu? Tamam, ben, canı çekmiş çocuğum. Tamam, ben söylüyorum. Bunlar biliyorsun. Ben belki... söylüyorum. Çok özür dilerim. Salça ekmekle de domates su yani salça ekmek zaten hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Fari. Sen nasıl domates suyuyla kıyaslarsın ya? Salça o ekmek bir, hakikaten çok güzel bir şey. Ayrı bir çıtası, apayrı bir yerde duran bir şey o. Domates suyu, salça ekmeğin suyunun suyu diyebiliriz belki. Bile diyemeyiz. Yani ya ben, ben, anlamaya şu anda. ben anlamaya çalışıyorum. Ben anlamaya çalışıyorum. Ben benim en Fahir son fahiri o dönem, yani o uçak seyahatinde. Benim merhaba. Bir seninle göz göze geldik ya Fahir domates suyunu. İki, 3 tane e, buz ister misin? Evet. Ben sadece tadına bakacağım için buzsuz rica ediyorum. Ee, bize 3 tane domates suyu, ikisi buzlu, biri buzsuz. İkisi Asimile olmuş. Asimile yapıyoruz. olmuş domates suyu içeceksiniz. Buzlu domates suyu ne demek yani? İçin madem Abi, aslında bu, için bu sıcak Ankara işte. gününde domates susuz bir hayat düşünemiyorum ben. ben evet. Engin'in şaşkınlığı gözlerinden okunuyor demek isterim <gülüyor> ama telefonla konuştu. <gülüyor> Uçak mıyız biz diye düşünmüş Neyse, bunları. niye gittiniz İstanbul'a? İstanbul'dan önce ben şey söyleyeyim mi? pek çok merakı var yani onları biraz... Hayat Canım olarak... biz onlara soruyor muyuz oraya buraya niye gittiniz diye? Sor. Kimse sana sana ne demez ki dinleyicilerimizden bahsediyor. Doğru mantıklı. Yani bir takım görüşmelere biz böyle mikrofon başındaki sohbetlerimizi sadece interstallar yayınlarda yapmayalım bir alıştığımız sonuçta eski tip radyocularız biz bir yerde konuşuyorsak insanların onu radyodan dinlemesi lazım gibi bir, öncelikle radyodan dinlemesi lazım gibi bir düşünce vardı. Eski tip derken yani radyosunu açarak. Radyosunu açarak yani. dinlesinler. arabalarında dinleyebilsinler. Efendim e, podcastlerle değil e, frekanslarla bir şekilde ulaşalım diye düşündük. Ve bazı görüşmeler yapmaya gittik ve e, bu görüşmelerden epey görüşme yaptık. Bayağı da bir tecrübe edindik. E, modern sabahları anlattık. Mesela bazı konuların çok yadırgandığını fark ettik üzücü bir şekilde. Ee, özellikle şu program başlama saatine o kadar güzel anlatmamıza rağmen, evet. Işte onda bitecek şekilde düşünün. Bir sabah mesela 7'de gireceğiz, öbür sabah hiç gelmeyeceğiz, bir gelecek, öbürleri nerede falan diyecek. İşte sekiz buçukta genellikle stüdyoda olacağız. Tam falan. bir sürpriz program aslında. İşte hazır bunu... değilmiş. Ben onu anladım. Yani sektör, sektör buna hazır değil. Hazır hakikaten. değilmiş. Belki yıllar geçmesi lazım. Yani bir radyo programının bitiş saatiyle e, kabullenilmesi için, değil mi? Yani, evet, yani ben onu, niye, onun niye kabullenemediler? Yani ısrarla soruyorlar. Program ne zaman başlayacak? Efendim, başlangıç konusu onu değil bitiş. bitişi önemli. Saat onda bitecek, bitecek, bitecek şekilde diye ısrarla söylememize rağmen sürekli karşı taraftan iyi de program kaçta başlayacak diye bir sabah diyoruz. Kaçta sabah diyor. diyor. E, sabah kardeşim diyoruz o zaten. O yani belki de orada stratejik hatamız şey oldu. Daha hani o görüşme yaptığımız yere birkaç yerde yaşadık ya bunu. Evet. otur oturmaz ilk söylediğimiz şey bu oldu ya. Yani belki oradan değil de daha yumuşak bir başlangıç yapabilirdik. Yani hazır oldukları bir şey üzerine konuşabilirdik. Neye yani. hazır oldular onu da bilmiyorum yani. İşte İnsanoğlunun hazır olduğu şeyler. Israrla soruyorlar. Üçünüz mü yapacaksınız? Yani genellikle <gülüyor> üçümüz yapacağız ama bunun çeşitli ikili... Çok güzel bir lafı var orada. Lafı lafını gediğine koydu. İkili kombinasyonlar şeklinde. İkili kombinasyon mu? E orada bir matematikçi olarak benim kombinasyon konusunu bir kez <gülüyor> güzel, daha güzel Üçün, ve uzun bir şekilde anlatmam. 3'ün <gülüyor> ikili kombinasyonlarını anlatmam gerekti. Ben de arada gördüğünüz gibi çok <gülüyor> arkadaş çok hoş sohbet diye şey yapıyordum ona rağmen. <gülüyor> <gülüyor> ona rağmen hiç şey yani kombi... biliyoruz beyefendi. onaylanmadı yani, Bunu şeyler. biliyoruz diyorlar. E biliyorsanız niye hala kombinasyon soruyorsunuz? Yani daha kombinasyondan girip Yayına ne zaman geleceğiz diye ben hala gözlerinin içine baktığım dönem var. Kaldı ki Oktay'ın beni çok gaza getirdiği bir dönem var biliyorsun. Ee, yaşla beraber insanın gözler bozuluyor ve optik dünyasına iyi kötü bir şekilde giriyorsunuz. O toplantı güzel başlamıştı. Senin gözlükle girdiğin toplantı. Evet çünkü Oktay beni şey diye gaza getirmişti. Abi gözlük sana çok... Yani çünkü ben bir o, o bir uçak yolculuğu değil bir arabalan yapılan yolculuktu. Ee, sürüş esnasında da benim gözlük takmam hoş ee, ve arabada ben bunu taktığım zaman Oktay abi bu gözlük inanılmaz yakışıyor sana. Ben de tonla para vermişim. Neden? Çünkü o kadar para verdiysem kesin takarım diye düşünüyorum. Doğru. Aynı spor gibi düşün. O kadar para veriyorsam spora. Örnek vermene gerek yok. Kesin yoktu. giderim diye düşünür ya insanlar. Aynı şey. <gülüyor> ya da en az bir örnek. Yani en fazla bir örnek. Aylardır takmadığım gözlük bir anda şey oldu. Tamam abi çok güzel diye bir gaza geldi. sana çok yakıştı ama o gözlük. Yani teşekkür gaza ederim. getirme niyeti değil hakikaten kullanman gerektiği için ve de yakıştığı için tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O gerçek var. zaten bir saat işte gözlerin bozulmasından başladık. O da güzel bir toplantıydı yani hemen şeye girmememiz. Bize çok mantıklı geliyor tabii ama karşı evet, taraf Yaşla beraber insanın tabii. Karşı ya yiyemiyor, yoğurt yiyemiyor diye başladığım güzel bir toplantıydı. İşte o senin orada şey kolormatik anın biraz bir yalan kaldı. Hissetti. En, en başta, evet. Ondan sonra uzayınca o da toplantı. Ben o toplantıda zaten sustum yani. Benim de gözdüğüm var. <gülüyor> dedim. Bir de acaba toplantı odalarında şey var ya, e, böyle bir bir böyle alıyorlar sizi bekletiyorlar. Biz bu arada sevdiği tahmin ediyordur zaten. Biz ilk defa bir iş görüşmesinde masanın bu tarafında ya da iş görüşmelerinde masanın bu tarafında olan adamlar pozisyonu. Daha doğrusu masanın bir tarafında olan daha önce iş görüşmesi de. Hani dükkanda personel aldık yaptığımız aldık şeyler yani alım Şeyimizde hep masanın öteki tarafında oluyorduk da Ve bu tarafta e ilk defa olduk. Galiba orada o konumun getirdiği bir yabancılık. Normalde biz iş görüşmesi hani dükkanımızda çalışmaya gelen arkadaşlarla sohbet ederken bu gözlük anıları falan filan hep ilgiyle dinleniyor. <gülüyor> Nedense bizim bu Galiba radyo görüşmeleri için... esnasında olmadı yani. Talepkar da... taraf ilgiyle dinliyor da biz talep ettiğimizde ve talepimizi hikayelerle süslediğimizde çok eğlenceli olmuyor anladığım kadarıyla. Yani, e tabii... Ne diyorsunuz yani sonuçta nereye vardık biz diyecek olursanız sevgili dinleyiciler olursa Ekim'e kadar noktasına e... getirdik. Getirdik. Getirdik. Getirdik. getirdik. Yani baya bir mesafe katettik. E, dolayısıyla olursa Ekim'e kadar olmazsa hayırlısı olsun, hayırlısı olsun diyerek e, bakacağız. Zaten olursa ekime kadar bizim programımızın e, felsefesiydi aslında çıkış felsefesi. Felsefesi mi yoksa mocyusun mu? İşte toplantıda da böyle şeyler yaptığın ya, acaba birçok görüşmede öyle hepimiz bir şeyler yaptık. İyi niyetli de yapıyoruz. Yani mesela Ege'nin o hani bir bir görüşmede yine bu Radyolarla yaptığımız görüşme sırasında birinin ismi geçti, birini tanıyor musunuz falan filan diye hatırlarsın. Evet. Şimdi Ege'ye sormuyorum onu direkt çünkü Ege bir taraf orada. Sana ya mı ben soruyorum? onu yani anlatayım üstü onu kapalı anlat bir şekilde. Mi? Yok yok bence. Yok yok. Şey anlat. Şey ben yani, şunu, şunu söylemek se yani. sevgi Şöyle bir noktaya geldik yine bir görüşmeler esnasında bir isim ismi vermek istemiyorum. Çok özür dilerim. Bunu anlatmak zorundayım Ege Bey. Buyurun Fahir Bey başladınız zaten. Ben o gün niye gülündüğünü anlamadım. Dur, belki belki bu gülünme değil de bugün şöyle. Bugün anlarım. Bir isim geçti olarak. yine camiadan. Hı. Ondan sonra camiadan isim geçmesinden sonra Ege Bey. Tanıyor ki, musunuz diye sordu. Evet tanıyor musunuz diye. Hepimiz tanıdığımızı Hepimiz söyledik. söyledik. Ege Bey bu tanı, tanışıklığını daha üst boyuta nasıl Bizden kararını... bir adım önde olduğunu göstermek için şöyle dedi. Şöyle dedi. Zaten bizim de jine koluğumuz ortak dedi. Evet, bunun, bunu da, bunun dediğim Ege ya da, da diğer yeni adıyla Egemen Debur'un, Deburun, Deburun bu değişinden sonra hani gözler konuşması değil. Bütün organlarımız konuşmaya başladı aynı anda. Şimdi şöyle aslında karşı taraf çok nezih ve çok kibar ve evet, zarif evet, insanlar evet. olduğu için Hı, falan dediler. 3-4 kişi var karşımızda. Ee, biz tabii yine bir göz çok şey olmadığı için e, ne derler ona buna alışkın olmadığı için nasıl işin içinden acaba bunu kurtarıp çünkü yani bir iş görüşmesinde birisini tanıyor musunuz evet tanıyoruz zaten jinekologlarımız ortak tanıyoruz demek zaten karşıdakini ikna eden bir cevap yani sen, sen onu niye üç üç ispatlamaya çalışıyorsun, çalışıyorsun. çalışıyorsun tanımanın da ötesinde yani. niye bu örneği veriyorsun ya bana sorabilirsin şimdi mesela e, ünlü bir sanatçı söyleyin mesela neco Tan Aa, tanıyoruz demek de ayrı. Tanıyoruz. zamanda programımıza da geldi. Mesela tamam, ben başka peki, bir örnek şu, Ben de bir örnek verebilir miyim? Çok özür Önce sen oradan. ver. Buyur Fahir. Yani tamam. Neco'yu tanıyor musunuz Eke Tabii ki tanıyorum. da programımıza gelmiş. Ne kadar güzel. Zaten kendisiyle kulak burun boğazcımızda ortak dediğinde ne kadar şey yaratıyorsa. Siz orada zaten benim tıp dünyasında bir yolumuzun kesişmesi değil. Tıp dünyasında jinekolojide yolumuzun kesişmesine mi güldünüz? Yani Bilmiyorum Ona, Ege sen yani, açıkla yani. Ben sorar mısın soruyu? Ben Şimdi, anlamadım soruyu. O gün kafama takılan şey şuydu. E, akşam ben Bürge ile de konuştum onu. Neye gülündü? E, niye böyle bir şey yaşandı diye? Orada iki erkeğin ortak jinele kolaa gitmesine mi gülündü yoksa bir ortaklık olduğunu gösterme çabama mı gülündü? Evet. E, iki erkeğin jine kolağa gidilmesi ya da işte bir e, <gülüyor> domates sularımızda görüktü. Evet domates sularımız geldi sevgili dinciler. Bu konuya devam edeceğiz. Kapatmayacağız bu konuyu. Uçsuz olunu alayım. Buyurun. Teşekkür ben. ederim. Buyurun. İsmail şunları da alabilirsen teşekkür ederiz. Kusura aklın yayına böyle bir ara verdik. Valla lafınızı domates suyu ile kestim. Teşekkür ederiz. Buna acı mı attılar? Ne acı var mı? Için? Sen daha önce domates suyu içmediğin için acı geliyor olabilir mi? Yo valla acı geldi bana. Ben zaten biraz hassasım da. Acı var da midemizi nasıl kaynayacak var ya. Bir bardak domates suyu içiyoruz sevgili şu anda. Neye güldüğünü ben sana söyleyeyim Ege. Evet biraz bir baharat atmışlar galiba. Oo çok güzel olmuş vallahi bu kadar güzel bir şey uzun zamandır içmemiştim. Ya ben de domates susuz geçen yıllarımı helal <gülüyor> Benim domates suyuyla şöyle bir anım var. Biz yıllar önce ilkokulda bir geziye gitmiştik. Daha önce anlatmıştım galiba bunu. O zaman ben de televizyonda görüyordum şey. Kutu içecekler vardı ya daha ülkemizde yoktu. Ben o geziye şişek götürmeyeceğim gazozunu nasıl açacakla uğraşacağım diye. Kutu içecek götürmek istedim. Ama hiçbir yerde öyle bir şey yoktu o zamanlar. Hı hı. Sadece domates suları öyleydi. Onu mu götürdün? Ben de o, o var diye onu aldım. Sonra da iğrenç bir şey gezide içiyorum diye. Sıcak sıcak domates suyu içtim. O zamandan beri de içmiyorum ilkokuldan beri. Ah, teşekkür ederim bu yaşanmışlığını bizimle paylaştığın için. Ee, jineko jinekoloji ve jinekologlarınızın aynı olma konusu tabii ki erkek ...hani benim de jinekoloğum var falan... ...erkeklikten dolayı değil... ...bağlamından uzak... Hı, ...ama yani çünkü... bağlamada yakın bir... E, ...örnek olduğu için biz yadırgadık... Yani şey ...karşıdaki gibi. de zaten biz Fahir'le... ...aa diye güldükten sonra... ...karşıdakiler de şey oldu... ...güldüler... ...bence onlar sizin... E, ...tavrınıza, tavrınıza mı, güldüler... Mi güldüler? Biz ...çünkü orada güzel bir sıyrılma şeyi bulduk... ...yani şey gibi... ...ikimizin de çocuk doktoru aynı desek... ...iki koca adam çocuk doktoruna gidiyor diye mi gülecektiniz yani... Hayır canım çocuklarımız aynı doktora gidiyor diye bilecektik de bu bir paylaşım olacaktı. Bir yani bir kesin. paylaşım olacaktı. Neyse ama... o, o görüşmede o yüzden batmış olsun canım. Yani İspatlama sonuçta. çabası bir de. Yani orada böyle bir bu, bu adam bu konuyu böyle bize anlatmaya çalışıyorsa kim bilir radyo programında Yayında, neler, neler falan filan diye böyle bir gitmiş olabilir. Neyse o görüşmemizde o şekilde Başarıyla sonuçlandı Benim o görüşmede bir mallığım daha oldu galiba. Çünkü aynı açıklamayla bir mallığımı daha ne, bertaraf ettin. Hatırlamıyorum ben. Ama bu ha. jinekolojide yaptığınız açıklamayı o diğer lafımdan sonra da yaptınız. Evet. inlerleyen dakikalarda o açıklamamızı da Ama bir, bir mallık daha söyleriz. vardı galiba değil e, mi? Ege Bey pek çok görüşme yaptık. Pek çok mallığımız oldu. Sadece işte, sizin şahsınızı. galiba açıklamanın şansımızdı. esprisiydi. O yani. senin öyle söylediğin şeyle ilgili de iki sefer yapalım diye. Pek çok ıı, özel radyoyla evet. görüşmelerimiz oldu sonuç evet, olarak. Evet. E, ve yakında da e, umarız ki her şey yolunda giderse bas bas bağıracağız değil mi? Evet yani her şeyi umuyoruz Umuyoruz, umuyoruz e, Ekim ayında Bas bas bağıracağımız olursa günleri Ekim e kadar Olursa Ekim'e kadar bağıracağımız Ekim dahil olmak kaydıyla Onu da muhalefet şahre düşündüm <gülüyor> Eylül'de yani biraz sabır biraz Eylül'de biraz sabır Biz de inanın kendimizi çok zor tutuyoruz Bir şeyleri paylaşmamak için sizinle sevgili dinleyiciler e, Bu heyecanımızı Sizlerle paylaşmamak için çok zor tutuyoruz Bir de Ama sizde nazara Nazara inanma diye bir şey var mı? Yani söylersek şimdi daha netleşmeden söyleyince bozulur. Ben de bu konuda yok galiba. Nazar değil de böyle bir kötü bakış olmadığını hissediyorum ben. Yani iyi kalpli insanlar Sevdiğine hakikaten... nazar değmesi olur ya olmama ilgilerden. Yok böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani dinleyicilerimizin tamamı bir yerde olmamızı çok istiyor. Benim hissim en azından öyle bize verdikleri hava o. Ve onların hissi sayesinde de bazı güzel görüşmeler yaptığımıza inanıyorum. Düşünüyorum. O yüzden o değil de tamamen işte görüştüğümüz Kişilerin yani kuruluşun biraz bekleyelim kesinlesin falan filan demesiyle alakalı bir tutuyoruz bir yandan. Bir yandan da ayakları yüzde yüz yere basmadığı için şu anda sevgili dinciler, sebebi odur. Ama çok yakın zamanda hep beraber bas bas bağıracağız. Umarım benim ee, film çekimiyle aynı zamanda denk gelmez. <gülüyor> Ege Bey son dönemde ki bu da yaklaşık bir saat önce açıklanan bir hadise. Yine bir film projesiyle huzurlarınızdasınız biliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de bir Merhaba. arkadaşım film çekti çekimi var. Oradan tanış olabilir misiniz? <gülüyor> neden Şu anda neden güldün mesela buna? Evet çabamın ne kadar yersiz olduğunu <gülüyor> bir kez daha yüzüme çarpılması. Ben dersimi aldım ve bundan sonra da bu dersi almış olarak hayatıma devam edeceğim. Be, en son Hayalet de... Dayı filmiyle e, IMDB'ye girmiştiniz. IMDB'ye giren ilk Türk oyuncu. Ya bir şey diyeceğim Hayalet Dayı filmi de yani senden mi Öyle yoksa böyle üzerinde bir kara bulutlar var? Geçen televizyonda yayınlanacaktı. O da yayınlanmadı o da galiba değil mi? Evet. Tıpkı vizyona gireceği tarih olan tarihte yayınlanamaması ve sonra olması gibi. Hiçbir Televizyon şekilde, tarihi niye ertelendi? E, i̇kisi de aynı adamdan kaynaklanan bazı Öyle mi? şeylerden dolayı. Neyse. Hayırlı, adamı da herkes hayırlı Neyse, olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Onunla da olsun. eminim jinekoloğun olmasa bile ne bileyim bir kardiyoloğun bir şeyin yine ortaktır. Teşekkür Ben kendimi şey gibi görüyorum. Yine aynı yönetmenle çalışacağız sevgili arkadaşım Ali Organcıoğlu. oldu ee, artık arkadaşım diyorum çünkü ee... Ulan bildiğin arkadaşın, ilkokul arkadaşı. Oktay <gülüyor> vallahi yazık senle bana ha. Vallahi sinirleneceğim. Senin koku arkadaşın Senin koku benim... arkadaşında da pilot değil miydi zamanda? Gene yaptığımız bir lüks yolculukta pilotun yanına girecektin de. Hostes mi arkadaşın sen? Hostes arkadaşımdı. Hmm. Ayrıca pilot arkadaşım hiç olmadı benim. Onu da söylemek istiyorum. İkin... Benim bir arkadaşımın arkadaşı pilot. <gülüyor> evet Oktay. Bayağı bir yaşanmışlığımız <gülüyor> var da lütfen e, buradan genç gereksin. arkadaşlarımıza seslenin. İlkokul arkadaşlarınızı güzel seçin. İleride yönetmen yönetmen olurlar. Sizi filmlerinde oynatırlar. Yine emlakçı rolü mü olacak? Ege, çünkü ee, karakteri çok iyi oturdu yani. yani evet, orada... Emlakçı rollerinin vazgeçilmez ismi egemen debur. Karakteri de As... çok güzel oturttun. Yani yine... iyi bir oyunculuk zaten. Ee, ondan, ondan kula girmekti yani. yani bu filmde de. Ee, şöyle yönetmen. bir şey söyleyeyim. Oyuncu çıplaktır. Yani donsuz anlamında yani. Hı hı. Böyle hani baktın zaman yani, evet, Tamam canım, Bir yere otururken çat diye masaya vuracak kadar çıplaktı. Tamam. Yani. Ve rolü giyinir. Aslında rolü de giyinmez. Röle bürünür. Oturup Belenir olabilir olur? mi? Mesela atıyorum bir şey yapacaksın. Yumurtalı ekmek yaparsın, yapacaksın. Kızartacaksın. Hı hı. Ne yapıyorsun? Ekmekleri önce yumurtayı bulup sonra kızartıyorsun ya. Rol de aynı yumurtalı ekmek. Sen bir etsin. Rol yumurta. Ne yapacaksın? Böyle beleneceksin. Tabağa koyduğunda da film o benden çıkmış olur artık. O ben şeyde takıldım. Diyeceğim. Yani ayrıntıda da kaybolmak istemiyorum Don'tsuz'dan ama. mı? E, oturdun ya çıplak. çat diye ses çıktı. <gülüyor> seni düşünüyorum. Her <gülüyor> de? Yaz don'tsuz zamanında. Evet. Seni mi düşünüyorsunuz? Hayır, don'tsuz. onu seni donsuz diye. De bütün, bütün oyuncuları düşün. Bütün oyuncuları ben çıplak ama düşünüyorum. Ama iyi oyuncuları. Kadın oyuncularda otururken çat diye ses çıkar Tabii. mı? Nicole Kidman. Şeyde Hayır, hatırlasana. I.Y. Shaw'ta. I.Y. Shaw dediğim I.Y. Shaw'da. Vesairetin böylesi. Evet. Evet. Show Shændemption'da hatırlarsın. Orada da bir sahnesi vardı Nicole Kidman'ın. Ne anlatıyorsun Süphayir şu anda? Yani ne anlatıyorsun? Aynen. Filmlerde anlatıyorsun. gördüğümüz açık sahneler. <gülüyor> açık sahneler. konusuna mı girdik? mi? Orada da bir oturmuştu da şap diye Klozete mi oturmuştu? Nereye oturmuştu? Hı. Şap diye ses çıkmıştı. Aynı bir sahnede deri de koltuktan kalkarak çık çıkır diye partiye gitmeden önce diyorsun değil mi? Aynen aynen. Tamam aynen, abi. Hatırladım o sahneyi. Aynen. Bir de bir şey sorabilir miyim? Bu film devam niteliğinde mi? Hayaletli mi? Hayır, bambaşka bir rol, bambaşka bir yolculuk benim için. O zaman tebrik ederiz. Proje şekillendikten sonra da en kısa zamanda Interstellar veya belki de e, radyodan konuşmak ümidiyle diyoruz. Ve, Çok teşekkürler. Ve tabii ki Interstellar yayınımızın e, ilk haberini verecek olursak, bilmiyorum bir gelişmelere de bakalım değil mi? Neler, yani, sadece dünya bizim etrafımızda dönmüyor yani. Doğru, doğru. O yüzden neler oluyor Bizle neler Bizle beraber dünyanın, dünyanın içinde ne kadar e, yaşayan varsa onun da ne yapıyor? Etrafında, Etrafında dönüyor. dönüyor. Çok yakın zamanda geçenlerde... E, Çarşamba günü dokuzu ayın dokuzunda e, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta kalma re rekorunu almış olacak. Kendine ait Olduğuna rekoru doğrusu. egaleme etmiş Yok. olacak. Şimdi e, biliyorsunuz 2. Elizabeth'in e, büyük büyük anneannesi Kraliçe Victoria. Kraliçe zaten, Victoria çok yaşa! Kraliçe Victoria çok yaşa! E, bu... Bayağı bir öncenin sloganını sen hatırlayalım diye herhalde attın. Evet yani zamanında böyle bir şey vardı. Ee, 63 yıl 7 ay 2 gün boyunca hüküm sürmüştü Kraliçe Victoria. Sonra emekliye mi ayrılmıştı yoksa mefat suretiyle? Emekliliğini istemişti galiba. Galiba ben de geçmiş gün tam Artık hatırlamıyorum. görevinden mi hayattan mı onu... Onu zaman göstericek evet e, ama ikinci e, Elizabeth şu anda tahta olan ikinci Elizabeth e, Victoria'dan sonra en uzun süre tahta kalan hükümran e, sıfatını elde etti. Vallahi Victoria'dan bravdu. sonra mı? Sonra tabii canım. o 16, 16 saat e, 30 dakika hüküm sürmüş oldu 9 Eylül akşamı saat 7.30'da. buçukta yani o rekor kırılmış, kırılmış oldu. Yani. Kırılmış yıl artı 16 saat? 60 Pardon e, 23.226 gün. 16 saat 30 dakika. Çok güzel. Çok iyi rakamlar bunlar. Zaten ilk 20 bin saatte sistem kurmak için. Son 3000 saatte istediği işte gibi bir kraliyet oturuyor. Monarşi oturtmak çok zor bir şeydir. Çocuklar bilmezsiniz yani ne krallar ne kelleler bu yüzden sistem oturtamamak. Kraliçe Elizabeth e, yani sen bu haberi ilk verdiği zaman ben şey diye düşünmüştüm kendine ait rekoru kırdı diye düşünmüştüm. Hı hı. Ama tabii Victoria'nın ne kadar uzunca kaldığını biliyorum. Demek ki genetik. Herkes der ya işte e yani işte ya kız halaya derler. Doğru. E bir şekilde kan çekiyor be Oktay. Tahta evet. kalmak için uzun süre tahta kalmak için bazı şeyler var. Birincisi ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Uzun yaşayacaksın. Uzun o ve sağlıklı yaşayacaksın. Mesela evet. Joffrey. Yani gencecik kim bilir kaç yıl tahta oturacaktı. Daha ilk düğününde yüzünden gözünden kanlar gelerek... E, aramızdan ayrıldı. Kaç başbakan görmüş olabilir Kraliçe 2. Elizabeth? Uzun, Kraliçe Elizabeth. O. Ya bu uzun yaşayanlarda şey var ya. Işte Hiç kaç Bak Churchill'i gördü? Thatcher. Mar Margaret Thatcher'ı gördü. Şeyi gördü Tony son, Ne? Tony Blair. Tony Blair. 3. Gordon. Gordon, Gordon Milne. Mil 4. Mi Oktay Bir dakika yok. Daha var. Daha var. John ee, Major hatırlamıyor musunuz? John, John Major 5. 5. 5 mi oktay? Yok 5 değil. Bak bir, birkaç isim daha var. İngilizler diince, ee, <gülüyor> Paul McCartney. <gülüyor> o El Sir de Sir. Yani, sir sayınmak. Elton kaç tane Sir gördü onu söyleyeyim mi? Sir Elton John, Sir, sir Paul, McCartney. Paul McCartney, Sir, sir John, e, Lennon. John Lennon, Sir, sir Ringo Starr. Sir, yok şey de var. E, George John John Canary da var. Sir John Canary. Ee, Tatsız Kral Pere. Nadia Kamonacci. Onları Gerd da görmüştü. Bob Geldof sör müydü? Bob Geldof sör. Aldı mı o da sörlüğü? Tabii tabii. Sörlüğünü aldı. Sörlüğü almayan şu odada üç kişi var. Nedzepliğinin tamamı galiba sordu değil mi? Tabii. Rahmetliğe bile vardı sörlüğü. Onun dışında bir de sinyor lakaplı bir futbolcumuz vardı. Ona da sinyor lakaplı, lakaplı veren kraliçedir. Kimdi? Can Bartu. Can Bartu'ya Bartu da, da kraliçe vermiş oldu. Evet şöyle bir. Şimdi konular değişti. Başbakanlara bakıyorum nasıl? 12 tane başbakan değiştirmiş. Hay maşallah Değiştirmiş derken yani 12 başbakan görevde olmuş. Kraliçe ikinci Elizabeth Esnasında. görevdeyken. Evet görev sırasında. Gayet Şöyle güzel. bakıyorum. David Cameron, Gordon Brown sa saydınız değil bunları? Tony Blair, tamam. John Major, tamam. Margaret Thatcher. Doğru. James Callahan. Bilemeyiz. Nasıl, nasıl, Mesela nasıl bilemiyoruz nasıl? Harold Wilson. Yani, Teşekkür Harold ediyoruz. yani lafının çıkışının en temel adamıdır yani. 2015 15 yılındayız? Harold Wilson bir daha gelmiş. Hiç eskilerden olduğu için Egecim. Oktay bu keyifli başbakan İngiliz başbakanları <gülüyor> sohbeti devam edeceğe benzer. Ne tamam, evet. yarışmada 12, mı soracaklar bunu ya? 12, 12 tane başbakanla çalışmış. Hmm, Aynı adam Oktay. Allah en çok, Allah. En çok hangisinden tad almış? Onu sormak, sormak yani. lazım yani. Bunca sevgili krallıcan, daha doğrusu sevgili ve bir o kadar da sayın krallıcan. bugüne ha. kadar pek çok başbakanla çalıştınız. En çok hangisini? Ee, bu arada tabi eski başbakanlardan ve pek çok kişiden de e, kraliçeye kutlama mesajları gidiyor. Hmm. Ee, bunlardan John Major e, kraliçenin çok pasif bir devlet başkanı olduğu iddialarını reddederek yazılı bir açıklama yapmış. Nerede yaptı acaba bu açıklamayı? Twitter. Twitter'da yapılınca yazılı Kraliyet oluyor. Kraliyet ailesi siyasete karışsaydı bu kadar sevilmezlerdi. Onların siyasetin ötesinde ve üzerinde bir duruşları var diyerek. Hmm. Ötesinde derken üzerinde anlamında ötesi. Zaten monarşinin başındaki kişinin demokrasiye Güzel müdahil olması beni. demokrasiye şey olmaz mı ya kendi konumunu alçaltmaz mı? Kardeşimiz biz kral kraliçe olarak zaten bunların çok üstündeyiz. Ne yapıyorsunuz? Neydi? Belki seçimden seçime oy kullanmaya gidiyordur yani Ben olsam öyle öyle de, olurum. O da bir olgunluk şeyidir Ege. Yani ben bir kültürel bir de yani kültürel durumlar, bir de e, yani gelenek konusu kültür konusu bir de yani olgunluk meselesi yani olmaya da bilirsin yani sen ben kral çok kralı olsam biliyoruz yani öyle şey derdim yani ben kralım en çok bana soracaksınız değil kardeşim sen bunu böyle yapsan da ben kralım şöyle şey yapsan da, da kralım. kralım bir de kapalı kapılar ardında da belki bağırıp çağırıyordur onu da, onu da bilemeyiz yani kralın bağırması biraz şeydir ama ama nasıl bağırdığı önemli muhafızlar diye ara ara bir bağır ben olsam öyle bağırdım muhafızlar alın bu Mesela gazete okuyorsun, sinirleniyorsun. Alın bu gazeteyi önümden. Yoksa alın bunu zindana götürün falan. Bana Demezsin. hoş gelen şeyler değil. Alın bu gazeteyi önümden. sen kral olsaydın var ya işte Kral Filip'ten hallici olurdun. Kral Filip dediğim yani aslında ben hep onda kafayı hala tam netleştirebilmiş değilim. Bir kraliçenin kocasının neden kral olarak anılmadığı. Asilkan için... değil. He? Asilkandan değil. Nasıl Asilkandan değil ya? ya? Değil canım. Adam Yunan prensi yani prenssin, sen prens kaldığı bir şey var. Böyle bir şey olur mu? Sen kraliçeyle yıllarını verir misin? E, o zaman çipras ona yani. gitsin. Ha? Ya Filip sen de Yunan prensisin. Hiç şey, prensim diye dolaşıyorsun ortamda. E yanlış yapıyorlar. Nasıl Sürekli Merkel'in üstüne yürüyor, nasıl şey Nasıl attılar yanlış. Hakikaten. Ha. Hiç bak öyle bir bağlantı kimse kurmuyor kafalarda. E tabii. Ama Angela Merkel, Angela Merkel işte Holland, Merkel, bilmem ne, çipras falan böyle bir şey. Gerçi tabi Cipras da artık şey oldu da. Çipraslı, eski Chipraslı Bu arada tabi İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabeth'in e, bu son e, dönemde e, çok böyle gülen fotoğrafları oldu çıktı bu kutlamalardan sonra. Neşesi, yerine. Keyfi yerine tabii, neşesi yerinde. Keyifli bir neşe Rekor kırmasın ya. Yani, Mesela Hüseyin Bolt biliyorsunuz 100 metre rekorunu kırıyor adam. Allah ağzı kulaklarında. Mesela yine örnek vermek gerekirse Hüseyin Gerek. Bolt 200 metre dünya rekorunu kırıyor. Hop oh, ağız kulaklarında. Peki en fazla bir örnekle sınırlamasa. Demin. Peki e, başka vereyim. Zamanı da hatırlayın. Veriyorum. Sırıkla yüksek atlamanın vazgeçilmez ismi Sergi Bubka. İçiyor vodka atlıyor 5 metre. <gülüyor> tamam o rekor kırdığı zaman ben buraları kayıta atarız diye düşünüyorum. Mesela o rekor Artık kırdığı Sergi zaman Bupka bir bakıyorsunuz. Kalmadı ya Faip yani zamanında falan... yüzüne bak, yüzüne. Adamın Kim? yüzüne bak. Senin yüzüne <gülüyor> mi? Neye bakayım ben de anlamadım. Sergi Bubkanın yüzüne bak. Bak o fotoğraflar var. Farş şöyle diyebilir miyiz? Rekor kırdığında insan bir mutlu olur haliyle yani. Ha, kurak... Sadece rekor kırmanın mutluluğu. E, rekor kırmanın tabii ya dünyada teksin e, bak ya. Bak canım var mı daha Sergi Bubkan'dan daha güzel bir yüze bakacaksak eğer tercihim hem de daha güncel. İsim Bayeva mı ne bir şey var? Ya. İsim Buyur. Bayeva. İsim Bayeva. Yine şeyin Bubkan'ın öğrencilerinde. Ha ne yaptı? Sanatçı mı? Yo o da yüksek atlama işte aynı İyi, rekor kırdı mı? Tabii canım kaç İyi, tane? Hiç, hiç yüzünü görmedik tamam, onun Tamam onu ifadesi. şey yapamadı. Onun yüzüne bak. Mesela neler neler ya. İnsan rekor kırdığı zaman bir böyle şey oluyor ya. Bir hallediliyor kendine bir şey geliyor bir Hiç yaşamadığım geliyor. bir Mesela, duygu. Kredi çeninde öyledir. Ya kredi şeyim ama rekorları kraliçe... ait rekoru kırmak saçma bir şey mi? Bence kişinin yani kendine yapabileceği en bile. büyük haksızlıklardan neşe, bir tanesi. Neşe bir şey değil gibi geliyor değil bana. Yani. Hiçbir rekor sahibi olan bir insan olmayarak konuşuyorum bunu. Ya işte akşam sohbetinde Filip'le konuşurken şey diye düşün. Ya Filip bu arada yine rekor kırmış ama neyse diyeyim. 10 saniye <gülüyor> şu anda sohbet konusu olacak. Yani dünyanın en uzun ömürlü adamı diye birisi çıkıyor ya. O da yaşadığı her saniye kendisine ihanet. Daha uzun yaşanın. Daha daha uzun Yani ihanetin uzun. bedeli bir şey. Zaten dikkat ettiğiniz bir bilmiyorum galiba bu... E Rekor kırmanın şöyle bir şeyi var. Rekor kırıldıktan sonra bu en uzun yaşayan insanlar 3-5 seneden fazla yaşamıyor. 3-5 sene mi? Gün say ya. 3-5 gün. Yani o vallahi... kadar çabuk değişiyor ya ki. en uzun yaşama rekorunu. En uzun ya. yaşama rekorunu kırıyor. Belki bu adamı hayata bağlayan bir şey kalmıyor ve egebet dediniz. Yani bu roket havaları. Roket havaları anlamında kullanmış. Çok korkarım öyle bir şey olmasını İngiltere kraliçesinde. Ben bu kadar rekoru kırdım. Artık tahta başkası geçecek. Bütün dengeler değişir. Zaten Kulanı çekiyorum, ıı, kaşıyorum ve şurada ahşaba da vuruyorum. Nazarlardan ırak olsun. Ee, daha uzun rekorlar, daha farklı rekorlarla başımızdan, eksik, başımızdan eksik olmasın. Hakikaten de öyle. O var ya dünyada hakikaten çok bütünleyici bir kadın sadece İngilizlerin ya da işte bir kraliçe olarak değil bir Avustralya. kadın olarak. Da yani bir yani. kadın 15 olarak. 15 ülke var ya. Ya 15 ülke var. Tamam. 15 galiba değil mi? 15 li, Bence değil 15. 215 ülkenin de kraliçesidir o. Hepimizin kraliçesidir. Yani hepimiz sahipçilik. Nasıl bir arı kovanında kraliçe arının ehemmiyeti tartışılmaz. Nasıl ki bir karınca yuvasında kraliçe karıncanın ehemmiyeti tartışılmaz. Örnekleri en fazla bir tane Hı, örnek veriyoruz. O zaman ki dünya içinde mesela uzaylılar dünyaya gelse hakikaten Mesela bir... Bizi kraliçayla görüştürün. Hayır kraliçayla görüş. Görüştür... Hayır öyle değil. Yani bir mesela bir yuvayı ele geçireceksen, ne yapacaksın? Tak önce kraliçaya gideceksin. Mesela bir arı kovanı. Ele arı kovanıysa tak kraliçaya. Mesela tak, bir karınca. Mesela tak kraliçe karınca. E, mesela dünyaya geldin. Dünyaya geldin nereye gideceksin? Tak kraliçeye gideceksin. Gideceğin adres belli. İngiltere, Buckingham Sarayı, Londra merkez kampüsü. Ankara. Adresi tam açık. 85.500 85, Londra, England. England. <gülüyor> Yalnız bu <gülüyor> arada tabii e, bunları söylüyoruz. Prens da prens gibi prens, adam gibi adam olduğunu da buradan e, hakkını yemeden hatırlatalım dinleyicilerimize. Hiç gıkını çıkarmadığı için mi diyorsun? Yani, bilmiyorum. yani şey diyebilir. Anne rekorda kırdın artık da hadi ya falan diyebilir. Benim bir annem vardı. Bir kraliçem vardı. Hangisini daha çok sevdiğimi söyleyemem demiş. Bir de olsa bir yani. sohbet sırasında kim kime, ha, kime hangisini söylemiş birazsı birazsı yerler birazsı şu an vermek istemiyorum. Hayır, evet peki bakalım o ee, zaman da evet, onu da kutladığımıza göre Onu da kutlayalım bunu da kutlayalım hayır, dinleyicilerimize müjdemizi de verdik yani Özellikle bu haberi vermek için biraz da mikrofonun başına geçtik çünkü monarşi haberlerini bizden başka önemseyen yok, veren maalesef. maalesef yok Evet hakikaten. medya kuruluşları çok duyarsız kalıyorlar Görmüyorlar İngiltere'de ne oluyor ne bitiyor hangi araştırmalar yapılmış kimsenin fikri yok e biz konuşmayınca kimsenin de aklına gelmiyor tabi yani güncel bazı meseleler var, onları dalıyorlar. Herkesinde kendi meselesi var. İnşallah e, görünüşteki durum olumlu devam ederse Ekim ayından sonra bunları bol bol gündeme getireceğimiz bir yayınımız olacak. Yalnız hmm. ben bir tarafım yani tabii ki e, kraliçeye bağlılığımız e, su götürmez bir konu ve fakat e, bir tarafımda üzgün. Yani. Ok, oh, neden üzgün? Neden üzgün? Çünkü yani bize bir bir taziye mesajı geçmedi ya ne taziyesi evet, ya hala geçmedi hala ilk podcastimizde onu konuştuk evet. ben, ben de ilk başta sizin gibi kırıldım gerçekten dedim yani, yani, bir, yani biz bugün at, oldu, telefon ev, edemiyorsan işte bir, mail at, bir telex çek hayır orada şöyle bir şey Queen var queenelizabethatroyalmail.com telex Pro. çekmiş olabilir gerçi onu bilmiyoruz ama hayır şöyle bir şey bir var. fax çek ya ben söylüyorum ama dinlemeyecekseniz ben size daha niye bir kere daha beni tekrar ettiriyorsunuz? En çok beni dinleyeceksiniz diyorsunuz. <gülüyor> en falan. çok beni dinleyeceksiniz. Buyurun ben de ilk başta sizin gibi çocuklar kırıldı. Evet. Dedim ki kraliçe böyle yapmazdı. Bizi önemserdi çünkü biz her şeyde her evet. özel gününde ki bu altın günü dahil olmak üzere kraliçenin Doğru. altın günü evet. dahil olmak üzere Gittik. her türlü şeyine destek olduk. Neden acaba bizim kraliçemiz bize, bize destek olmadı, destek olmadı dedim. Çocuklar dedi haber geldi ben gönderdim bir aracılığıyla. Ee, şöyle diyor kendisi. Diyor ki çocuklar diyor ben diyor sizin diyor programınızı dedi. Ben de bitmiş olarak kabul etmedim dedi. İşte Gerekirse neden BBC'yi açarım dedi. Önünüze sererim dedi BBC'yi dedi. Ne zaman? Gerekirse abi. dedi England Radyo Televizyonunu açarım <gülüyor> dedi ve bunları dedi. Yaparım dedi. Pipetle bana niye vuruyorsun faiz? Tamam <gülüyor> bağırıyorsun da. <gülüyor> tamam. Yani Vallahi bana brav. benim bacağıma niye vuruyorsun Oktay, pipetle? Neden? Kraliçe, kraliçe işte bu. Hani diyecekler ki ne nasıl bu kadın bu kadar seneler tahtında. İşte bu yüzden Yarın bu bize, yarın bir gün bize o zaman İngiliz oyunu falan demesinler. Hay hay. Dedi ki, Sanki benim dedi inancım, inancım size tam siz dedi çocuklar dedi size dedi. Uygun bir mecranın bulunmaması halinde ben zaten müdahale ederdim dedi. Ama dedi şu anda buna gerek yok. Siz zaten kendi ayaklarınızın üstünde Aha, duran acıklığın ya başarılı pek. başarının da ötesinde saygı değer de hepiniz benim birer dedi, evladımsınız dedi. Allah Lütfen, rahatsız olsun. Bir oğlum vardı. Bir oğlum vardı dedi. Oğlum vardı dedi. <gülüyor> Sizden sonra dört oğlum oldu dedi. <gülüyor> ben de şey dedim. Oha dedim yani. Hakikaten falan. Ama gerçekten bize inancı tam. O yüzden dedi ben dedim müdahale ettim. Biz de onu diyor. mahcup etmemeye çalışacağız. Biz de onu mahcup etmeyeceğiz abi. Bu, bu Şu kadar. Anda içim Biz de biraz. evlatlar olarak üstümüze düşenleri yapacağız. Bizler asil kandan gelmesek de kraliçenin soyundan gelmesek de onun bir annesiyiz. Nesiyiz? Hadi bakalım. <gülüyor> hadi tamam, oğlu, hadi bakalım. Oğluyuz. <gülüyor> Evladıyız değil mi? Çocuklar. Ne bileyim oğlu olacak kişi kendisi karar vermiyor mu? Ya? Bize yakışan benim oğlum. Ben sizin <gülüyor> oğlunuzum diye gidiyorum. Bize yakışan diye? budur çocuklar. Bize yakışan budur. Biz de bize yakışanı yapmakla neyiz? Mükellef miyiz? Mükellefiz. Keşke bana doğru <gülüyor> Ben de biliyordum. orada diyeceksin. Mükellefiz. Bu arada e, şey de söyleyelim dinleyicilerimize. Beb diyorlardı ya artık Eylül'de Eylül'de bir şey bekliyoruz. Eylül'de biz de öyle planlıyorduk. Eylül'de yardırırız artık falan diye. Ama Eylül'de başka bir şey yardırma söz konusu oldu. Evet aslında. Biraz bu Ekim esprisi de o yüzden. O yüzden. Hakikaten, Ege Bey biraz daha net açıklarsanız. Siz çünkü e, biliyorsunuz yardırmak deyince Türkiye'de akla gelen birkaç yardıran, yüzler, yardıran adamdan birisiniz. Daha bu kadar böyle yaygınlaşmadan yardırma e, kelimesi. Evet, o zamandan başlamış da Ege yardırmaya. Bir ee, hemen dinleyicilerimiz düşünüyorlar, Neyi yardırıyor niye yardırlıyor? Ege Bey, neyi yardıracaksınız Kafaya yardırcasınız. Çok güzel, evet. ee, güzel bir tipleme e, yapmak gerekirse ne koy, Farsan yapar mısın? koy? <gülüyor> koydun, ne kovana? Koydu, evet, bir kez daha kafaya tümör koyulmuş ve bu yüzden e, yardırmamız gerekiyor. E, yardırdıktan sonra da biliyorsunuz benim tümörüm terbiye merkezine çok yakın olduğundan çok hassas olması lazım. İlk ameliyattan nasıl çıktığımı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Evet. E, o ameliyattan çıktıktan sonra da mikrofon başına geçecek olgunluğa ulaşma biraz zaman oluyor. Yoksa Çünkü orada başına... bir boşluk oluyor. Hı hı. E, terbiye merkezi boşlukta kaldığı zaman üstünde bir bası olmadığı Oraya zaman yayılıyor. E, yayılıyor ve tam bir terbiyesiz adam haline dönüştüğü Arkadaşlar, için bir süreç. E, o zaman ne diyelim bir sonraki yayını bizim evden yapacak şekilde sözleşerek evet, sözleşerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir. Güzel günler dileriz hepinize hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.